Açın gölgesinde. Ali Ulvi Kurucunun hatıraları. Eser Ertuğrul Düzda. Radiophonik metin Yusuf Yağızkan. Yöneten Ömer Parlak. Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Ahmet, Güray Yazıcı, Çocuk, Onur Kırış, İranlı, Orhan Gözen, Dede, Faruk Akgören, Nine, Elif Baysal, Hacı Ali, Ahmet Taşdemir, 10 Ali Ulvi Bey İstanbul'a gelmiş. Ziyaret edebilecek miyiz? Öyle mi? Çok iyi olur. Canlı bir tarihtir Ali Ulvi Bey. Kader onu öyle bir yerde istihdam etti ki mutlaka istifade edilmeli. Artık belli zamanlar İstanbul'da kalacak. Sonra yine Medine'yi Münevveriye'ye dönecekmiş. <gülüyor> İslam dünyasının görülmemiş bin bir inkılapla sarsıldığı en karışık zamanını... ...iki büyük merkezde yaşadı Ali Ülgü Bey. Bu değişmeleri çok yakından takip etti. Sadece Osmanlı ilim ve devlet adamlarıyla değil... ...diğer Müslüman toplumların önderleriyle de zaman zaman görüştü, konuştu. Ziyaretine gelenlere bazı hatıralarını anlatıyor konu gelirse anlatıyor. Aslında bütün hatıralarını tespit edebilsek mesela çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşadığı Konya günleri o günlerin Türkiye'sine bir ayna tutar. İman ağacımızın nasıl fedakarlıklarla yaşatıldığını, mağdur, mazlum ve samimi müminlerin nelerle karşılaştığını gösterir. Kahire'de talebelik yılları İslam dünyasına bir nevi ayna olabilir. Şeyhülislam Mustafa Sabri Zahid Kevseri İhsan Efendi, Ali Yakup, Mustafa Runyum, Miralay Sadık Bey... ...Filistin müftüsü Şerif El Hüseyin'i... ...sonra Arap dünyasında İhvan-ı Müslim'in hareketini başlatan... ...Hasan-ül Benna gibi mühim zatlarla birlikte yaşamış, onları tanımış. Ömrünün daha çok bölümü Medine-i e geçmiş. Tam 50 yıl. Dile kolay. Dünyanın her yerinden Medine'ye gelen birçok ilim... İrfan ve maneviyat önderiyle bir şekilde ilişki kurmuş Şeh Şan Şeyh Sami, Şeyh Mehmet Zahid Şeyh Abdülgafir Abbasi Ebul Hasan Nedvi Saatçi Osman Eyni Hafız Hasan Hafız Zekai, Mustafa Necati Said Şamil Ladikli Ahmet Efendi gibi zatları evinde misafir etmiş onlarla birlikte haç ve umbe yapmışlar sohbet de yapacakmış şiirlerini biliyor musun? Gümüş, tül ve alevler kitabını unutamam. Sohbetleri tam sohbeti Canan oluyor. Samimi bir insan. Onu dinlerken insanın gönlü titriyor. Gözleri yaşarıyor. Her sohbetten sonra umumi bir dilek oluşuyor. Nasıl bir dilek? Hatıralarını yazması isteniyor. Onun için vakit lazım değil mi? Ali Ulvi Bey'e bu vakit bırakılıyor mu? Haklısın belki. O zaman anlattıklarını birileri kaydetmeli. Sonra da oturup yazmalı. Eli de rahatsızmış. Kalem tutmakta zorlanıyormuş. Biz bu işe talip olsak, o anlatsa biz kaydetsek, sonra da oturup yazsak, bu mümkün olmaz mı acaba? Kendine sormalı. Bana göre hava hoş. Yalnız bunun yapacak olan bir süre gölge gibi onu takip etmek zorunda. Buna vakit bulabilecek miyiz? Başlı başına bir iş olarak düşüneceğiz ve peşine düşeceğiz. Gidip yanında bir süre kalacağız. Acaba teklifimizi kabul eder mi? Reddetme lügatinde yokmuş. Allah için denildi mi akan sular dururmuş. Bunun için ön hazırlık yapmak da lazım. Biz sorular sormalıyız ki istediklerimizi alabilelim. İstemeyi bilmeliyiz. Bir teklif edelim. Kabul ederse bu işi yaparız. Kabul etmezse... bence eder. Bizi kıracağını zannetmiyorum. Hukukumuz müsait. Hukukumuz müsait. 1992 yılında Medine'deki evinin bir bölümünü Ertuğrul Bey'e tahsis eder ve iki ay zarfında 75 saatlik kayıt gerçekleştirilir. Kasetler daktilo edilince 1300 sayfalık bir metin çıkar ortaya. Hatıralar Konya ve çocukluk yıllarıyla başlar. 3 Mart 1922 tarihinde Konya'nın Sakyatan köyünde doğmuşum. Babaannemin arzusuyla adımı Ali koymuşlar. Ulvi'yi sonradan kendim beylerip ismime ekledim. Şiire merak sarınca bu kelime mahlas gibi oldu. Soyadımıza gelince önce korucu olması istenmiş fakat başkaları bizden önce bu soyadını aldığından bizimki kurucu kalmış. Kurucu da fena değil. Korucu. Din korucusu anlamında düşünülmüş. Ama amcam öyleyse kurucu din, müessis tesis eden Kur'an manasına olsun demiş. Peki Ulvi adı nasıl karşılandı? Ee, Arabistan'da Ulvi kelimesi kullanılmaz. Eski harflerimizde bu kelime Alevi şeklinde okunur. Orada Alevi künyesiyle meşhur aileler vardır. Mesela Fas'ta çoktur. Ailenin kurucusunun ismi Ali olduğundan bu aileler Alevi olarak anılır. Ali ailesine, kabilesine, aşiretine mensup manasında yani. Haramey'nde var mı bu ailelerden? Mekke-i Mükerreme'de Seyyid Alevi Maliki isimli bir alim var. Ama aslen Faslı biri. Fas'tan gelmiş Mekke. Ye. Allah rahmet eylesin. Pederimin de hocasıydı. Ya Medine'de? medine verede Münevvere'de İslam Arif Hikmet Bey kütüphanesinde vazifeliyken bir İranlı vardı. Yılda üç dört ay gelir kütüphanede çalışırdı. Yazma eserler meraklısıydı. Bir gün evranı imzaladım. Ulvi kelimesini Alevi olarak okudu. Coştu, kendinden geçti. <gülüyor> Tebrik ederim. Ne bahtiyarlık. Ya Seyyid Alevi, hem Ali hem Alevi, hem Ali hem Alevi. Ne bahtiyarlık bu? Estağfurullah. Demek sen Seyitsin, öyle mi? Hem Seyitsin, hem bana söylemiyorsun. Hocam ben maalesef Ehlibeyt'ten değilim. Keşke olsaydım. Aslen Türk'üz. Peder buraya 1939'da gelmiş. Biz Ehlibeyt'in tevazuunu biliriz. Siz daima böylesiniz. O zatı Alevi değil de Ulvi olduğuma inandıramadım Sonraki yıllarda Her gelişinde Seyid Alevi, Seyyid Alevi Bana şefaat edeceksin değil mi? İnşallah birbirimize şefaat ederiz Annem Konya'nın Göçü Köyü'nden Sare Hanım'dır. Ben ilk çocuğuyum. Benden sonra Mustafa adında bir kardeşim doğmuş. Doğusalık döneminde annem vefat etmiş. Peki kardeşiniz Mustafa'ya ne oldu? Bir sene yaşamış o da ölmüş. Annenizin vefat ettiğinde kaç yaşındaymışsınız? Aa, bir buçuk. Annemle babamın evlenmesi şöyle olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde askerlik görevini tamamlamış babam. Askerlik bitince kız bakmaya başlamışlar. Göçü köyünden Hacı Ali Ağa'nın kızı var diyenler olmuş. Ninem ve halalarım annemi görmüşler, beğenmişler. Sonra bey istedemle Mustafa amcam dünür gitmişler. Heyet içinde büyük alim Mevlüt Efendi hoca da varmış. Hmm. Malum mevsim yaz. Bu mevsimde Hacı Ali Efendi köyündedir. Koyun sağmak, ekin kaldırmak görevleri var. Koyundaki evlerine dönmelerini kışı bekleyelim mi? Hayırlı işlerde acele etmek gerekmiyor mu? Doğru dersin musine Gidelim isteyelim. Mustafa ile Mevlid Efendi'yi da alırız. Siz de gelirsiniz. Bizim kanaatimiz olumlu. İbrahim'e bu kız uygundur. Bir tereddüt yok. Neyi bekleyeceğiz ki? Acı Reis Efendi dedem gelişlerinin sebebini ve meseleyi arz edince Acale Efendi şu cevabı vermiş. Hocam Zatı haliniz fakirhaneme gelir, kız isterse ben nasıl vermem? Nasıl veremem, düşüneyim filan diyebilirim. Ailem tarafından da, kızım tarafından da, hepsi tarafından da kabul ediyorum. İkinci defa gelmenize gerek yok. Allah mübarek etsin. Allah bana iki dünür verdi, ikisi de birbirinden asil çıktı. Diğer dünürünüz kim? Mustafa'mın babası. Konya Erelisi'nden Hacı Yusuf'a ''Hocam ben hayatta oldukça geçim sıkıntısı için merak etmeyin'' derdi. Ortu yaylasındanmış. Oradan yağlar peynirler gönderirdi bize. Allah razı olsun. Annem yirmi yaşında vefat edince babam teyzemi almış. Beni asıl büyüten ikinci annem Aliye Hanım'dır. Kendisine anne derim. Asıl annemi hatırlamıyorum. Beni çok hoş tuttu. Kendi yavrusu gibi büyüttü. Öksüzlük hayatı yaşatmadı. Okumama da o vesile oldu. Biraz da babanızdan söz etsek? Evet, söz edelim söz edelim de bir şeyi daha belirteyim. Çocukluğumda bir ara bakkal çırağı olarak çalışmaya başlamıştım. Aliye annem çok üzülürmüş. Bu dert beni kahredecek dermiş. 1967 yılında Medine'de vefat etti. Babanız ikinci evliliğinde gerçekten isabet buyurmuş. Babam İbrahim Efendi Konya'nın meşhur alimi Hacı Veys Efendi'nin oğlu. Mustafa amcamdan söz etmiştim. Hacı Veys Sade Mustafa Efendi. Konya'ya adını taşıyan büyük bir cami ve külliye yapıldı. Hakkında yazılar ve kitaplar yazıldı. Babanız için kız beğenmeye giden halalarınız? <gülüyor> evet. Üç tane de halam vardı. Konya'dan temiz, dindar kimselerle evlendiler elhamdülillah. Dedem öğle ve ikindi namazlarını mahallemizdeki bir camide kıldırdığından gündüzleri evde bulunur, öğle ikindi arasında hane halkına ders yaparmış. Komşuların çocukları ve kızları da katılırmış bu derslere. Bu halalarım kızları okuturmuş. Evlendikten sonra da bu derslerine devam ettiler. Peki size ders verdiler mi? Hatice Alam'ın yazısı çok güzeldi. Osmanlıca yazıyı mektebe gitmeden önce ondan öğrenmiştim. Mektebe ilk gittiğim gün yazıdan imtihan ettiler. Bir şeyler yaz dediler. Peki siz ne yazdınız? ''Manada pederim, Kemal'de rehberim, aziz ve muhterem Üstad-ı Ekrem'im.'' diye bir satır yazdım. <gülüyor> Bunun üzerine beni ikinci sınıftan başlattılar. Tabii mektebe Konya'da başladınız. Hacı Veyis Efendi dedemin evi Konya'da Cevizaltı semtindeydi. Babam orada doğmuş. Ben doğduğum sırada babam Sakyatan köyünde imammış. Daha sonra Göçü köyüne imam oldu. Annenizin köyüne yani? Evet. Ailem göçü köyündeyken benim tahsil çağım geldi. Köprübaşı semtinde dayılarımın yanına geldim. 1928 yılıydı. İki ay kadar eski yazıyla okuduk. Köprübaşı'ndaki mektep çok eski olduğundan bizi ceviz altındaki Mahmut Şevket Paşa ilk mektebine naklettiler. Altı ay kadar latin harfleriyle okuduk. O yıl dönem yetmedi. da mektebe gittik. Bu defa dedemler de kalmaya başladım. Dedeniz nasıl değerlendirdi sizin mektep hayatınızı? Dedem bir gün mektebin önünden geçerken durup bahçedeki çocuklara bakmış. Kız oğlan karışık. Beşinci sınıfın büyük talebeleri kadın erkek muallimlerle voleybol oynuyor. Eve gelmiş, nineme demiş ki... bizim Ali'ye ilim öğretecek kimseler... ...kadın, erkek, kız oğlan top oynuyorlar. Allah Allah, eski mektepte böyle miydi acaba? Artık bizde kalsa da siz okutsanız olmaz mı? Dayıların evi daha uzak düşüyor. Bizde kalması daha muvafık. Güceniklik olmasın diye dayıları ile görüşeyim. Ne diyecekler? İzin verirler. Hele bu durumu da anlatırsan... Ben bir konuşayım yine de... Birinci bölümün son... Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere... Hoşçakalın... Burç. Prodüksiyon...